42. Sohbet Takva Bu konuşma hicretin 545. yılında Recebin 19. günü Sabahleyin medresede yapılmıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdular Kim ki İnsanların en şereflisi olmak isterse Allah'tan korksun Kim ki insanların en güçlüsü olmak isterse Allah'a güvensin Allah'a dayansın Kim de insanların en zengini olmak isterse Kendi elindekinden çok Allah'ın nezdindekine bel bağlasın Kim ki dünya ve ahiret şerefli olmayı isterse Allah'tan korksun. Takva sahibi olsun. Zira aziz ve celil olan Allah şöyle diyor: Şüphesiz sizin Allah katında en şerefliniz ona karşı gelmekten en çok sakınınızdır. Hucurat Suresi 13. Ayet Takva sahibi olmak ve Allah'tan korkmak şerefliliktir. Allah'tan korkan ve takva sahibi olan kişi Şerefli insandır Allah'a isyan etmek ise Hakirlik ve zelilliktir Allah'a itaat etmeyen kişi Hor, hakir Ve zelil insandır Kim ki Allah'ın dilinde kuvvetli olmayı dilerse Aziz ve celli olan Allah'a tevekkül etsin Ona güvensin, ona dayansın Zira hiç şüphesiz yok ki tevekkül Kalbi düzeltir, takvihe eder Ahlaken güzelleştirir Doğruya sevk eder ve ona hayret verici şeyler gösterir. Parana, puluna ve sebeplere asla güvenmeye dayanma. Zira böyle bir hal seni acze düşürür, zafa götürür. Aziz ve celil olan Allah'a tevekkül et. Ona güven, ona dayan. Zira hiç şüphe yok ki o seni takviye eder. Sana yardım eder. Lütuflarda bulunur. Hiç hesaba katmadığın cihetlerden sana kapılar açar. Ve... Kalbine güç, kuvvet ver. İnsanların sana teveccühü veya senden yüz çevirmesi sebebiyle dünyalık sahibi olmana veya dünyalıktan mahrum kalmana aldırma. İşte böyle hareket ettiğin zaman insanların en güçlüsü olursun. Malına, mevkine, aile efradının çokluğuna ve sebeplere güvenip dayandığın zaman ise izzet ve celal sahibi Allah'ın gazabına maruz kalırsın. Ayrıca sahip bulunduğun o nimetler de elinden gider. Zira senin Allah'tan başka şeylere güvenip dayanman gayret ilahiye dokunur. Allah senin kalbinde kendisinden başkasını görmeyi sevmez. Kim ki hem dünyada hem de ahirette zenginliği severse fanilerden değil yalnız Allah'tan korksun. Yalnız onun kapısının önünde dursun. Onu bırakıp, Başkalarının kapısına gitmekten utansın Allah'tan gayrına her iki gözünü de yumsun Göz dedimse bundan kastım kalp gözleridir Yoksa kafa gözü değildir Sen ey şaşkın kişi Elindekine nasıl güvenip dayanırsın ki O her an için elinden gitmeye maruz Aziz ve Celil olan Allah'a güvenip dayanmayı Nasıl bırakabilirsin ki O hiç zeval bulmaz Her daim Hazır ve Nazırdır Allah'ı bilmemen ve tanımaman Seni ondan başkasına güvenip dayanmaya Sevk ediyor Senin ona güvenip dayanman Tam zenginliktir Ondan başkasına güvenip dayanman ise Külliyen fakirliktir Ey takvayı terk eden kişi Dünya ve ahiret şerifliğinden Mahrum oldun Ey insanlara Diğer varlıklara ve sebeplere güvenip dayanan kişi Dünya ve ahiret Allah'tan gelecek kuvvetten ve efendilikten mahrum kal. Ve ey kendi elindekine güvenip dayanan kişi, dünya ve ahiret, Allah'ın sana bahşedeceği zenginlikten mahrum kal. Ey oğul, eğer müttaki, mütevekkil ve Allah'a güvenip dayanan birisi olmak istersen, sana sabır gerek. Zira sabır her hayrının esasıdır, temildir. Sabır bahsinde niyetin halis ve sağlam olursa ve sırf Allah'ın rızası için sabredersen buna karşılık O'nun sana vereceği mükafat senin kalbine dünya ve ahiret kendi sevgisini ve yakınlığını koymaktır. Sabır, izzet ve celal sahibi Allah'ın ezelde takdir etmiş bulunduğu ve mahlukattan hiçbir kimsenin bozamayacağı kaza ve kadere kendi gönül rızasıyla uymaktır. Sarsılmaz bilgi ve iman sahibi mü'min kaza ve kaderi böyle bilir. Yani Allah olmuş ve olacak her hadiseyi ezelde takdir buyurmuştur. Bu takdir ve hükmü mahlukattan hiçbiri değiştirmeye muktedir olamaz. İşte mü'min ezelde kendi hakkında takdir edilen kadere sabreder. Bunu istemeyerek ve mustar olduğu için değil bilakis isteyerek ve kendi gönül rızasıyla yapar. Sabır ilk kademede bir mustar kalmışlığın neticesidir. Fakat ikinci kademede ise kişinin kendi gönül rızasıyla ile Sen iman sahibi olduğunu nasıl iddia edebiliyorsun ki sabrın yok? Allah'ı tanıdığını nasıl söyleyebiliyorsun ki onun takdiratına rızan yok? Bu öyle mücerret ve kuru iddialarla olacak şey değildir. Kapıyı görüp eşeğe dayanarak kader çizmelerinin zarar ve fayda çizmelerinin seni ezmesine sabrettiğini gösterinceye kadar konuşmayacağız. Öyle ki kader çizmeleri senin kalıbını yani bedenini değil kalbini ezmiş olacak. Bu esnada sen de hiç kızmadan, öfkelenmeden ve itiraz etmeden yerinde duracaksın. Tıpkı narkoz yemiş hasta gibi, tıpkı cansız bir ceset bu mesele hareketsiz sükûna, anılmaksızın sessizliğe muhtaçtır. Kalp öz, batın ve mana yönünden bir arada olmaksızın halktan gâib olmaya muhtaçtır. Ben ne çok anlatıyorum fakat siz onlarla amel etmek istemiyorsunuz. Ben ne kadar da uzun uzun anlatıyor, açıyor, şerh ediyorum fakat siz anlamıyorsunuz. Ben size ne de çok şeyler veriyorum fakat siz almıyorsunuz. Ben ne çok öğüt veriyorum fakat siz öğüt almıyorsunuz. Kalpleriniz ne kadar da kasvetli. Aziz ve celil olan Allah'ı tanıma yönünden ne de cahil. Eğer siz Allah'ı tanıyıp ona kavuşacağınıza inanmış, ölümü ve ölüm sonrasını hatırlamış olsaydınız, bu durumda bulunmazdınız. Siz babalarınızın, ananalarınızın ve diğer yakınlarınızın ölümlerini kendi gözlerinizde görmediniz siz hükümdarlarınızın, devlet büyüklüklerinizin ölümlerine bizzat şahit olmadınız Öyleyse onlardan öğüt almaz mısınız? Kendinizi dünya malı sevgisinden ve orada ebedi kalma heves ve arzusundan alıkoymaz mısınız? Kalplerinizi değiştirmez misiniz? Onları fani varlıklara bağlanma yerine Allah'a ve O'nun sevgisine bağlanan kalpler haline getirmez misiniz? O kalplerinizden insanların ve diğer varlıkların sevgisini söküp atmaz mısınız? Bak izzet ve celal sahibi Allah ne buyuruyor. Hiç şüphe yok ki. Bir millet özlerindekini değiştirip bozmadıkça Allah da onların halini değiştirip bozmaz. Rad Suresi 11. Ayet Söylüyorsunuz fakat yapmıyorsunuz. Nice ameller işliyorsunuz fakat ihlasınız yok. Haklı başında insanlar olunuz. Az ve cahil olan Allah'ın huzurunda edebinizi bozmayınız. Kuvvetli olunuz. Katı ve sarsılmaz bilgi ve inanç sahibi olunuz. Allah'a yöneliniz. Tefekkür ediniz. Halen içinde bulunduğunuz bu hal ahirette size fayda vermez. Siz nefsinize karşı cimrisiniz. Eğer ona ikramda bulunursanız ahirette size faydalı olacak şeyi elde edersiniz. Siz bir müddet sonra elden gidecek şeylerle meşgul oluyor, daimi elde kalacak şeyleri kaçırıyorsunuz. Bütün emrinizi ve var gücünüzü mal mülk sahibi olmaya, evladı iyal sahibi olmaya harcamayınız. Zira yakında onlarla sizin aranız ayrılacak. Siz bir tarafa gideceksiniz, onlar bir tarafta kalacak. Bütün gayretlerinizi Dünyalık toplamaya ve insanların size teveccühünü celp ederek efendilik kazanmaya harcamayınız Zira onlar Allah'ın kudreti ve takdiri karşısında sizi hiçbir şeyden müstahani kılamazlar Ey şaşkın kişi kalbin şirk Allah'a ortak koşma necisi ile necistir İzzet ve celal sahibi Allah hakkında şüpheler içindesin Onu itham etmektesin bütün hal ve hareket tavırlarında ona saldırmaktasın. Unutma ki bu durumu bilen Allah kendisi sana gazaplandığı gibi salih kullarının kalbine de sana karşı bir öfke yerleştirecektir. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Bir ara Allah dostlarından biri evinden dışarı çıktığı zaman hep gözleri bağlı olarak çıkar kendisini gideceği yere oğlu götürdü. Bunun sebebi sorulduğunda şu cevabı İzzet ve Celal sahibi Allah'ı inkar eden birisini görmeyeyim diye böyle yapıyor fakat bir gün her nasılsa gözleri bağlı olmayarak sokağa çıkmıştı o sırada Allah'a inanmayan birisiyle karşılaşınca bayılıp düştü bu kişi İzzet ve Celal sahibi Allah için ne de şiddetli gayret sahibi imiş ki Allah'ı inkar eden o şahsı görünce bayılmasıyla sanki ona şöyle demiş oldu Allah'a şirk ortak koşun. Ondan başkasına nasıl kulluk edebiliyorsun? Allah'ın nimetlerini yiyip de ona nasıl küfranın nimette bulunabiliyorsun? İşte o Allah'ı inkar eden birisi karşısında bunları hissediyor. Halbuki siz ey ahali, Allah'a karşı küfranın nimette bulunan birisinin yanında aynı şeyleri hissedemiyorsunuz. Bilakis kafirlerle yiyip içiyor. Oturup kalkıyorsunuz çünkü sizin kalbinizde sarsılmaz bir iman yok Çünkü sizin kalbinizde Allah için gayret yok Sizler tevbe istiğfar etmeli Allah'tan utanmalısınız Ona karşı hayasızlık elbisesini üzerinden atınız Onun huzurunda günah işlemeye cesaret etme elbisesini üzerinizden atın. Dünyanın haramlarından ve şüphelilerinden uzak durunuz Sonra hevai ve nefsani arzularınızın sevkiyle uzandığınız mübahlardan da uzak durunuz. Zira hevai ve nefsani arzularınıza meyletmeniz sizin Allah ile alakanızı keser. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünya hayatı müminin zindanıdır. Zindana atılmış biri zindanında nasıl sevinir? <gülüyor> Sevinemez. Fakat O'nun sevinci yüzündedir, kederi de kalbindedir. Sevinci zahirindedir, musibetler ise batını, halveti ve manası yönünden kendisini parçalarla. Yaraları elbisesinin altında sarılıdır. yaralarını tebessüm gömleğiyle örter. İşte bunun içindir ki İzzet ve Celal sahibi Allah meleklere karşı O'nunla iftihar eder. İzahi işaretiyle meleklerine hep onu gösterir. Bunların her biri aziz ve celil olan Allah'ın dininin kahramanlarıdır. Allah yolunda sıkıntılara katlanmaktan ve kaderin acılıklarını yudumlamaktan bir an geri durmazlar. Ta ki Allah kendilerini sevinceye kadar. Aziz ve celil olan Allah şöyle buyurur. Allah sabredenleri sever. Şani yüce olan Allah, sana olan sevgisinden dolayı seni imtihan eder, dener. Allah'ın emirlerine itaat ettiğin, neyillerinden de uzak durduğun sürece ona olan sevgin artar. Sıkıntı ve belalara sabrettiğin sürece de ona olan yakınlığın artar. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun büyüklerden biri şöyle der. Allah sevdiği kuluna azap etmez, sıkıntı vermez fakat onu imtihan eder ve sabrettir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlardı. Sanki dünya var olmadı. Sanki ahiret hiç uzakta bulunmadı. Ey dünyaya talip olanlar. Ey dünyayı sevenler. Bana geliniz. Ta ki size kusurlarınızı göstereyim. Sizi aziz ve celil olan Allah'ın yoluna sevk edeyim. Sizi yalnız Allah'ın rızasını isteyen kişiler arasına katayım. Siz sadece bir heves peşindesiniz. Sizin için söylediklerime kulak veriniz. Onlarla amel ediniz. Amellerinizi ihlasla yapınız. Eğer benim söylediklerimi öğrenir ve onlarla amel etmiş olarak ölürseniz, eliğine yükselir ve orada beni seyredersiniz. Bu arada benim sözlerimin aslını görerek bana seslenir, Beni selamlar ve benim bu konuşmalarımda işaret ettiklerimin hakikatlerini bizzat müşahede etmiş olursunuz. Ey ahali, benim hakkımda beslediğiniz töhmeti kalplerinizden atınız. Ben gösteri yapan bir cambaz veya dünyalık peşinde koşan birisi değil. Ben ancak hakkı söylüyor, hakka işaret ediyorum. Ben bütün ömrüm boyunca salihler hakkında üstü zam beslemekten ve onlara hizmet etmekten geri durmadım. İşte bana faydası dokunacak şey budur. Öğütlerime ve konuşmalarıma karşılık sizden ücret istemiyorum. Benim konuşmalarımın bedeli onlarla amel etmektir. Sözüm öyle bir sözdür ki halvete de ihlasa da uygundur. Hilelerin ve sebeplerin bir tip tükendiği noktada nifak ve sammiyetsizlik de biter. Artık nifak ve samimiyetsizliğin çehresi ortaya çıkar ve Efra etrafındakileri inandıramaz olur. İşte bu anda iman gülür, kati ve sarsılmaz bilgi ve inanç gülür. Fakat bunu görecek olanlar da yine müminlerdir. Münafıklar, samimiyetsizler ve heva ve heveslerinin peşinde gidenler değil. Ey ahali, boş hevesleri, batıl emelleri terk ediniz. Aziz ve Celil olan Allah'ın ile meşgul olunuz. Size faydalı olacak şeyleri konuşunuz. Zararlı olacak şeylere de sükut ediniz. Eğer konuşmak istersen, önce konuşmayı düşündüğün mesele hakkında iyice bir tefekkür et. Bu arada niyetini de halisleştir, sonra konuş. Bu esaslı bir kaidedir. İşte bunun içindir ki şöyle dedi. Cahilin dili kalbinin önündedir. Konuşmak istediği bir mevzuda hiç düşünmeden hemen konuşur. Akıllı ve alim kişinin dili ise kalbinin arkasındadır. O konuşmak istediği bir mesele hakkında önce derinliğine düşünür sonra konuşur. Sen dilsiz ol, dilini tut. Eğer izzet ve celal sahibi Allah senin konuşmanı isterse konuşturur. O bir husus için seni murat ettiği zaman... O oh, hususa seni hazırlar. Allah'ın sohbeti daima ve küllü bir sükut, küllü bir dilsizliktir. Sükut ve dilsizlik süresi tamamlanınca eğer Allah dilerse onun tarafından konuşma ruhsat ve gücü gelir. Yahut Allah bu sükut ve dilsizlik süresini kıyamete kadar uzatabilir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisinin manası budur. Kim Allah'ı tanırsa onun dili tutulur. Bunun izahı şudur. Allah'ı tanıyan kişi gerek dili ile ve gerekse kalbi ile hiçbir şeyde ve hiçbir hususta Allah'a itirazda bulunmaz. Onu onun kainatındaki tasarrufuna karışmaz. Bu hususta dilsiz olur, dili tutuk olur. Allah'ın fiilleri hususunda onunla asla çekişmez. Hep itaat üzere olur. Kalp gözlerini Allah'tan başkasına kapar, özüp pare, pare olur, hali yokluğa gider, malı mülkü Allah yolunda harcanır, kendi varlığından sıyrılır, dünyasından ve ahiretinden geçer, ismi cismi yok oldu. Sonra Allah dilediği zaman onu yeniden yaratır. Şanı yüce olan Allah, bütün menfi duyguyu halleriyle yok olduktan sonra o kulunu yeniden yaratır. Başka bir yaratılışta onu Hayata iade ederim. Önce yokluk eliyle yok eder. Sonra beka ve varlık eliyle hayata iade eder. Ta ki Allah'a kavuşmayı isteyebilirsin. Önce yok ettikten sonra kendisini tekrar hayata kavuştur. Fakat yeni bir doğuş, yeni bir hayat ile. Ta ki bu yeni hayatla o da diğer insanları fakirlikten zenginliğe, fanilere muhtaç olmaktan, ziletinden, Allah'ın sevgisine bağlanarak Zengin olma yüceliğine davet edebilsin Zenginlik Aziz ve celil olan Allah'ın Sevgisine bağlanmak ve bu Sevgiyle bütünleşmektir Fakirlik ise Allah'tan Uzaklaşmak ve kendini Ondan gayri varlıklarla Zengin saymaktır Zengin, izzet ve celal sahibi Allah'a yakın olmak suretiyle Kalbi zafer kazanandır Fakir ise Allah ile Kalbi yakınlık sağlayamayan ve bu zaferden mahrum kalındır Kim ki bu zenginliği arzu ederse Dünya sevgisini de ahiret sevgisini de Dünyadaki ve ahirettekilerin sevgisini de Allah'tan gayrı her şeyin sevgisini de kalbinden çıkarsın Eşyayı teker teker kalbinden atsın Orada sadece ve yalnız İzzet ve Celal sahibi Allah'a yer bıraksın Şu elinizdeki küçük dünya nimetlerine bağlanıp kalmayınız. Allah size onları sadece yolculuk esnasındaki azıklar olarak yarattı. Binaenaleyh Allah yolundaki yolculuğunuzda onlardan faydalanınız. Fakat hiçbir zaman onları gaye olarak görmeyiniz. Onlar gaye değildir. Yolculuk esnasında kullanılacak vasıtalardan ibarettir. Allah size dünya nimetlerini ona giden yolda ziyafetler vermeniz ve onlarla Allah yoluna delalet etmeniz için ihsan buyurmuştur. İlmi de onunla amel etmeniz ve ışığı ile doğru ve hak yolu bulmanız için vermiştir. Allah'ım sen kalplerimizi kendine doğru çevir ve bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azamı